Nükte, arkadaş, iman bütün eşya arasında hakiki bir uhuvveti, irtibatı, ittisali ve ittihat rabitalarını tesis eder. Küfür ise bürudet gibi bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir ve birbirine ecnebi nazarıyla baktırır. Bunun içindir ki müminin ruhunda adavet, kin, vahşet yoktur. En büyük bir düşmanıyla bir nevi kardeşliği vardır. Kâfirin ruhunda hırs, adavet olduğu gibi nefsini iltizam ve nefsine itimadı vardır. Bu sırra binaendir ki dünya hayatında bazen galebe kâfirlerde olur ve keza kâfir dünyada hasenatının mükafatını fil cümle görür, mümin ise seyyatının cezasını görür. Bunun için dünya kâfire cennet, yani ahirete nispeten mümin'e cehennemdir, yani saadet ebediyesine nispeten. Yoksa Dünyada dahi mümin yüz derece ziyade mes'uttur denilmiştir. Ve keza iman insanı ebediyete, cennete layık bir cevhere kalbeder. Küfür ise ruhu, kalbi söndürür, zulmetler içinde bırakır. Çünkü iman kabuğunun içerisindeki lübbü gösterir, küfür ise lüb ile kabuğu tefrik etmez. Kabuğu aynen lüb bilir ve insanı cevherlik derecesinden kömür derecesine indirir. Nokta. Arkadaş, kalp ile ruhun hastalığı nisbetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastalık marazı da ulumi akliyeye tevakkul etmek nisbetindedir. Demek manevi olan hastalıklar insanları akli ilimlere teşvik ve sevk eder ve akliyat ile iştigal eden emrazı kalbiyeye müptera olur. Ve keza dünyanın iki yüzünü gördüm. Bir yüzü az çok zahiri bir ünsiyet, bir güzelliği varsa da batını ve içi daimi bir vahşet ile doludur. İkinci yüzü fil cümle zahiren vahşetli ise de batınen daimi bir ünsiyetle doludur. Kur'an-ı azim Şan nazarları ahiret ile muttasıl olan ikinci veç'e tevcih eder. Birinci vecih ise ahiretin zıddı olup ademle muttasıldır. Ve keza mümkinatın da iki veç'i vardır. Birisi enaniyet ile vücuttur, bu ise Ademe gider ve Ademe kalbolur. İkincisi enaniyetin terkiyle Ademdir, bu ise vacibül vücuda bakar bir vücut kazanır. Binan ale vücut istersen mün ol ki vücudu bulasın. Nüktə, Mukaddeme'de zikredilen dört kelimeden niyet hakkındadır. Arkadaş, bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet, niyet öyle bir hasiyete maliktir ki, adetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve bir mayedir. Ve keza niyet ölü ve meyyit olan haletleri ihya eden ve canlı, hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur. Ve keza niyette öyle bir hasiyet vardır ki, seyyiatı hasenata ve hasenatı seyyata tahvil eder. Demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. Öyleyse necat, halas, ancak ihlas iledir. İşte bu hasiyete binaendir ki az bir zamanda çok ameller husule gelir. Buna binaendir ki az bir ömürde cennet bütün lezaiz ve mehasiniyle kazanılır ve niyet ile insan daimi bir şakir olur, şükür sevabını kazanır. Ve keza dünyadaki lezzet ve nimetlere iki ciyetle bakılır. Bir cihette, o nimetlerin bir mün'im tarafından verildiği düşünülür ve nazar, o lezzetten inam edene döner, onu düşünür. Mün'imi düşünmek lezzeti, nimeti düşünmekten daha lezizdir. İkinci cihet, nimeti görür görmez nazarını ona hasrederek, o nimeti ganimet telakki ederek minnetsiz yer. Halbuki, birinci cihette lezzet, zeval ile olsa bile ruhu bâkîdir. Çünkü mün'imi düşünür. Münim ise merhametlidir. Daima bu nimetleri bana verir diye ümit var olur. İkinci cihette nimetin zevali ölüm değildir ki ruhu kalsın. Ruhu da söner ancak dumanı kalır. Musibetlerin ise zevalinden sonra dumanları söner, nurları kalır. Lezzetlerin zevalinden sonra kalan dumanları günahlarıdır. Arkadaş, dünya ve ahiretteki lezzet ve nimetlere. İman ile bakılırsa bunlarda bir hareketi devriye görülür ki emsaller birbirini takip eder. Biri gider yerine onun misli gelir. Bu sayede on nimetlerin mahiyeti sönmez. Ancak teşahhusatı cüziyede firak ve iftirakları vardır. Bunun içindir ki lezaiz-i imaniye firak ve iftirak ile müteessir ve müketler olmuyor. Fakat ikinci cihette her bir lezzetin zevali var ve o zeval haddizatında elem olduğu gibi düşünmesi de elemdir çünkü bu ikinci cihette hareket devriye değildir müstakimdir lezzet ebedi bir ölüm ile mahkum olur nokta arkadaş esbab ve vesayeti insan kucağına alıp yapışırsa zillet ve hakarete sebep olur mesela kelp bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfatı hasene ile müttasıftır ve o sıfatlar ile iştihar etmiştir. Hatta sadakat ve vefadarlığı darb mesel olmuştur. Bu güzel ahlakına binaen, insanlar arasında kendisine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılma layık iken, maalesef, insanlar arasında mübarekiyet değil, neci ül ayn addedilmiştir. Tavuk, inek, kedi gibi sair hayvanlarda, insanların onlara yaptıkları ihsanlara karşı şükran hissi olmadığı halde, İnsanlarca aziz ve mübarek addedilmektedirler. Bunun esbabı ise kalpte hırs marazı fazla olduğundan esbabu zahiriye öyle bir derece ihtimam ile yapışır ki münimi hakikiden bütün bütün gafletine sebep olur. Binan aley vasıtay-ı müessir bilerek müessire hakikiden yaptığı gaflete ceza olarak neciz hükmünü almıştır ki tahir olsun. Çünkü hükümler haddler günahları affeder ve beynen naz tahkir darbesini gaflete kefaret olarak yemiştir. Öteki hayvanlar ise vesayeti bilmiyorlar ve esbaba o kadar kıymet vermiyorlar. Mesela kedi seni sever, tazarru eder, senden ihsanı alıncaya kadar. İhsanı aldıktan sonra öyle bir tavır alır ki sanki aranızda muarefe yokmuş ve kendilerinde sana karşı şükran hissi de yoktur. Ancak münimi hakikiye şükran hisleri vardır. Çünkü fıtratları saniyi bilir ve lisan halleriyle ibadetini yaparlar şuur olsun olmasın evet kedinin mırmırları ya rahim ya rahim nükte yine gördüm ki eğer her şey Cenab-ı Hakk'a isnat edilmezse bir anı vahitte gayri mütenahi ilahların ispatı lazım gelir ve bütün zerrat-ı kainattan daha çok olan şu ilahların her birisi bütün ilahlara hem zıt hem misil olması lazım geliyor ve aynı zamanda her birisi bütün kâinata elini uzatmış tasarrufatta bulunuyor gibi bir vaziyet alması lazım gelir. Mesela bal arısının bir ferdini yaratan bir kudretin hükmü bütün kâinata cari ve nâfiz olması lazımdır. Zira o bal arısı kâinatın unsurlarına numunedir, edzasını kâinattan alıyor. Halbuki, vücut sahasında mahal ve makam yalnız ve yalnız vacibul ehad'a mahsustur. Eğer eşya kendi nefislerine isnat edilirse, her bir zerreye bir uluhiyet lazımdır. Mesela, Ayasofya'nın banisi inkar edildiği takdirde, her bir taşı bir mimar Sinan olması lazım geliyor. Öyleyse, kainatın saniya olan delâleti, kendi nefsine olan delâletinden daha bazı, daha zahir, daha evladır. Öyleyse kainatın inkârı mümkün olsa bile saniyen inkârı mümkün değildir. Nokta. Gafletten neş'et eden dalâlet pek garip ve aciptir. Mukareneti illiyete kalbeder. İki şey arasında bir mukarenet olursa, yani daima beraber vücuda gelirlerse, birisinin ötekisine illet gösterilmesi o dalâletin şehnindendir. Halbuki devamlı mukarenet, illiyete delil olamaz. Nükte. Arkadaş, Nabudude'deki nun'un ifade ettiği cem ve cemaat, fikri ve kalbi ayık olan musallinin nazarında satı arzı bir mescit şekline getirir ve bütün müminlerden teşekkül etmiş, şarktan garba kadar dizilmiş safları saflarıhabi o cemaati kübra içinde namaz kıldığını ihtar ettirir. Ve keza la ilahe illallah olan kelime-i zikriye'yi bir insan bir dizeban ettiği zaman zamanı bir halkayı zikir tahayyül etmekle o halkanın sağ tarafı olan mazi cihetinde enbiya'nın sol tarafı olan istikbal cihetinde de evliyanın oturup cemaatle zikrettiklerini ve kendisi de o cemaatı uzma içinde bulunarak şu kubbeyi minayı dolduran yüksek ilahi ve tatlı sadalarına iştirak ettiğini tahayyül etsin. Kuvveyi hayaliyesi daha keskin olanlar da Kainat mescidinde bütün masnuatın teşkil ettikleri halka-i zikirlerine girsin, şu fezayı velvelelendiren o sadaları dinlesin. Cenab-ı Hakk'ın masivasına yapılan muhabbet iki çeşit olur. Birisi yukarıdan aşağıya nazil olur, diğeri aşağıdan yukarıya çıkar. Şöyle ki bir insan en evvel muhabbetini Allah'a verirse, onun muhabbeti dolayısıyla Allah'ın sevdiği her şeyi sever ve mahlukata taksim ettiği muhabbeti Allah'a olan muhabbetini tenkis değil tezzid eder. İkinci kısım ise en evvel esbabı sever ve bu muhabbetini Allah'ı sevme vesile yapar. Bu kısım muhabbet topluluğunu muhafaza edemez, dağılır ve bazen de kavi bir esbaba rast gelir. Onun muhabbetini manayı ismiyle tamamen cezbeder, helakete sebep olur. Şayet Allah'a vasıl olsa da vusulu nakıs olur. Nükte, wameminde betin fil ardi illa ala Allahı rızk ayeti kerimesiyle rızk taahüt altına alınmıştır. Fakat rızk dediğimiz iki kısımdır. Hakiki rızk, mecazi rızk. Yani zaruri var, gayri zaruri var. Ayetle taahüt altına alınan zaruri kısmıdır. Evet, hayatı koruyacak derecede gıda veriliyor. Cisim ve bedenin semizliği ve zafiyeti rızkın çok ve az olduğuna bakmaz. Denizin balıkları ile karanın patlıcanları şahittir. Mecazi olan rızk ise ayetin taahhüdü altında değildir. Ancak sahi ve kesbe bağlıdır. Nokta. Arkadaş, masum bir insana veya hayvanlara gelen felaketlerde, musibetlerde beşer fehminin anlayamadığı bazı esbab ve hikmetler vardır. Yalnız meşiyeti i ilahiyenin düsturlarını havi şeriat-ı fıtriye ahkamı aklın vücuduna tabi değildir ki Aklı olmayan bir şeye tatbik edilmesin. O şeriatın hikmetleri kalp, his, istidada bakar. Bunlardan husule gelen fiillere o şeriatın hükümleri tatbik ile tecziye edilir. Mesela bir çocuk eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse şeriat-ı fıtriyenin ahkamından olan hissi şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı düşüp başı kırılırsa müstehak olur. Çünkü bu musibet o muhalefete cezadır. Veya dişi bir kaplan öz evlatlarına olan şiddeti şefkat ve himayeyi nazara almayarak zavallı Ceylan'ın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra bir avcı tarafından öldürülür. İşte hissi şefkat ve himayeye muhalefet ettiğinden Ceylana yaptığı aynı musibete maruz kalır. İhtar: Kaplan gibi hayvanların helal rızıkları ölü hayvanlardır. Sağ hayvanları öldürüp rızık yapmak şeriatı fıtriyecə haramdır.